Alimlerin bu konuda benimsedikleri görüş merfu bir hadisin yine merfu bir hadisiyle takviye olmasıdır. Alimlerin bu konuda benimsedikleri görüş merfu bir hadisin yine merfu bir hadisiyle takviye olmasıdır merfu hadisin mevkuf ile takviyesine gelince merfu hadisin mevkuf ile takviyesine gelince sadece Şafii Rahimullah büyük tabiilerin mürselleriyle hüccet getirmekten bahsetmiştir. merfu hadisin mevkuf ile takviyesine gelince sadece Şafii Rahimullah büyük tabiilerin mürselleriyle hüccet getirmekten bahsetmiştir. Bir haberle hüccet getirmek ayrı, onu tasih etmek ayrı bir şeydir. bir haberle hüccet getirmek ayrı, onu tasih etmek ayrı bir şeydir. Örnek Ebu Davud No. 2656 Hişam et dustuva'i tire katade Hişam et dustuva'i tire katade tire el Hasan. Sire Kays bin Ubbad yoluyla rivayet ediyor. İşamet Dustuayi, Katade, Elhasen, Kays bin Ubbat yoluyla rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri savaşta sesi yükseltmeyi çirkin görürlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri savaşta sesi yükseltmeyi çirkin görürlerdi. Bu isnadın ravileri kadir ve hadis sahihtir. Bu isnadın ravileri sikadır ve hadis sahihtir. Ancak Selam. Selam. Ancak muasırlardan bazısı muasırlardan bazısı Hasen'in anane ile rivayet etmesi sebebiyle illetli bulmuşlar ve tedlis ile nitelemişlerdir ancak muasırlardan bazısı Hasen'in, Hasan el-Basri'nin anane ile rivayet etmesi sebebiyle illetli bulmuşlar ve tedlis ile nitelemişlerdir. Böylece böylece bu ananeyi hadisin muhtemel zayıf olmasına sebep kılmışlardır. Böylece bu ananeyi hadisin muhtemel zayıf olmasına sebep kılmışlardır. Sonra Ebu Davud'un No 2657 Sonra Ebu Davud'un No 2657 Hemmam Tire Matar Tire Katade tire Ebubür'de tire babası Ebubür'den babası kim? Burada eleştiremiyorum. Ebubür'e sesten sağ bu tabi. Ebubür'den babası Ebu Musa el-İşari radıyallahu anh. Aleykümselam babası Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla aynısını merfu olarak rivayet etmesine şahit getirmişlerdir. Ebu Burde, Tire, babası Tire, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla aynısını merfu olarak rivayet etmesini şahit getirmişlerdir. Bu muhasırlar der ki, bu isnat Hasendir. Bu muasırlar der ki, bu isnat hasendir. Matar el-Verrak dışındaki ravileri güvenilirdir. Matar el-Verrak dışındaki ravileri güvenilirdir. Matar'ın hadisi ise hasen olmaya elverişlidir. Matar el-Verrak dışındaki ravileri sikadır, güvenilirdir. Matar'ın hadisi ise hasen olmaya elverişlidir. Özellikle o, Müslim ricalindendir. <gülüyor> Özellikle o, Müslim ricalindendir. Bu hadis önceki mevkuf rivayetle birlikte kuvvetlenir. Bunu muhasırlar bu şekilde söylüyor. Bu hadis önceki mevkuf rivayetle birlikte kuvvetlenir. Yani mevkuf dedi, Kays bin Ubbad diyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı savaşta sesi yükseltmeye çirkin görülerdi. Bu muasırlar dediğimiz şahıstan nakil gitti. Böyle bir takviye doğru değildir. Birincisi, merfu hadis mevkuf rivayet ile takviye edilmiştir. İkincisi mevkuf ve merfu merfu rivayet mevkuf ve merfu rivayet tek bir rivayetin iki açısıdır. Bu ikisi arasında tercih yapmak zorunludur. Mevkuf ve merfu rivayet tek bir rivayetin iki açısıdır. Bu ikisi arasında tercih yapmak zorunludur. Niteki ravilerinden Katade bin Diame Es Sedusi hadisin isnadını merfu ya da mevkuf rivayet etme hususunda ihtilaf etmiştir. Tekim râvilerinden katade bin Diâme es hadisin isnadını merfu ya da mevkuf rivayet etme usulünde iktifâ etmiştir. Mevkuf olarak rivayet eden Hişam et-Dustwâi Sika hafızlardandır ve Katade'nin nasabının ilk tabakasındandır. Mevkuf olarak rivayet eden Hişam et-Dustwâi Sika hafızlardandır ve Katade'nin asabının ilk tabakasındandır. Merfu olarak rivayet eden Matar el-Verrak ise çokça yanılmaları ve münkerleri olan bir ravidir. Merfu olarak rivayet eden Matar el-Verrak ise çokça yanılmaları ve münkerleri olan bir ravidir. Şayet matar sikalardan olsaydı, sikanın ziyadesi olarak kabul edilebilirdi. <gülüyor> Merfu olarak rivayet eden matar elberhakse çokça yanılmaları ve münkerler olan bir ravidir. Şayet matar sikalardan olsaydı, sikanın ziyadesi olarak kabul edilebilirdi. Metni mevkuf olup, hükmen merfu olan rivayet ile takviyeye gelince. Metni mevkuf olup, hükmen merfu olan rivayet ile takviyeye gelince. İçtihat ile görüş beyanında bulunulamayacak olan gaybi meseleler gibi. İçtihat görüş beyanında bulunulamayacak olan Gaybi meseleler gibi hükmen merfu olan mevkuh rivayet ile işte adile görüş bir anda bulunamayacak olan gaybi meseleler gibi hükmen merfu olan mevkuh rivayet ile <gülüyor> Şeyh Elban Raymolla takviye olacağı görüşündedir. Ancak önceki muhaddislerden bunu dile getiren olmamıştır. Olmaz, Bakınız, Es-Sahiha No. 1351, yani böyle bir takviyesin örnek, Es-Sahiha No. 1351. Ama şey olarak, mesela teknik olarak Elbani'nin nakli olması lazım. Önceki muhaddislerden dile getiren olmayışı şey değil. Yani bu olarak tespit ediliyor mu? Bunu araştırmak lazım. Zaten bununla alakalı bir şey yoksa ona heyecan ayıracak bir şey yok, bir Yani şimdi teknik olarak dedim niye? Çünkü e, biz niye mevkuf bir rivayete hükmen merfu diyoruz? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan işitmiş olmasının ağır bastığından dolayı yani çünkü reyle şahsi görüşte söylenemez. Mesela düşün, şimdi İbn Abbas radiyalarına e, İsrailiyat içerikli bir şey aktarıyor ama bunun İsrailiyat olduğuna dair e, bir şey yok. Yani bunu İsrailiyattan alına dair bir e, elde bir şey yok. Ve içeri, mesela Havva radiyalarının e, hayz olmasıyla ilgili rivayet hakimin müstedrekinde İbn Abbas'tan geliyor. Hükmen merfudur bu. Şimdi bunu mevkuf gözüküyor ya, yani, lafız olarak mevkuf. Aynısının diyelim e, Ebu Derdar diye adı Allah Resulü'nden rivayet etti Bunun bunu destekleyiciye gayet açık. Yani i̇bn Abbas demek ki bunu Allah Resulü'nden işitmiştir deriz. Yani bu İsrailiyet kaynakı değil. Bu, bu açıdan yani Elbani'nin bu metoduna e, gönü yatıyor yani. Cümler, bu mevkuf ayrı gitmeye gerektiren bir durum. Evet. Yedi, rivayet yollarının toplamı ile takviye esnasında metindeki münkerliğe itibar edilmemesi rivayet yollarının toplamı ile takviye esnasında metindeki münkerliğe itibar edilmemesi takviye hususunda yaygın atalardan birisi de rivayet yollarının toplamında metne itibar sizin, sadece isnatlara itibar edilmesidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nukkad alimler araştırma ve tahkik esnasında metinlere de isnatlara da itibar etmişlerdir. Nukat alimler araştırma ve tahkik esnasında hem metinlere hem isnatlara itibar etmişlerdir. Örnek Bezvar Keşfuleskar No: 3013 Bezvar Keşfuleskar No: 3013 Abdullah bin Abdilmelik el-Fihri tire Leys tire Mücahit tire İbn Abbas radıyallahu isnadıyla rivayet ediyor. Abdullah bin Abdilmelik El-Fihri tire Leys tire Mücahit tire İbn Abbas radıyallahu anh'a isnadıyla rivayet ediyor. Bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat etmeye geldi. bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat etmeye geldi eli kınalı değildi o kına yakıncaya kadar biat etmedi yani kadın kına yakıncaya kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biatını almadı Bezzar dedi ki bunun i̇bn Abbas'tan rivayetini ancak bu isnad ile biliyoruz bunun i̇bn Abbas'tan rivayetini ancak bu isnad ile biliyoruz. El-Fihri'de sakınca yoktur, hafızlardan değildir. El-Fihri'de sakınca yoktur, hafızlardan değildir. Yani yukarıdaki ravilerin hepsi tanınan, bilinen raviler olduğu için Bezzar sadece e, soru işareti olacak ravi hakkında açıklama yapıyor. Bu da bezzar Müsnedi'nin önemli faydalarından birisi. İsnadında Leis bin Ebi Süleym zayıftır. İsnadında Leis bin Ebi Süleym zayıftır. Nitekim ömrünün sonlarında şiddetli ihtilata uğramıştır. Hocam, Leys bin, Neces, Leys bin Ebi Süleym. Ee, bu şeyler hakkında herhalde bir şey yapmıştık. Leysi yani rivayet edenlere göre değişir, şeyhlerine ha. göre değişir. Mücahid'den rivayet ediyorsa, ele leys diye mutlak belirtiliyorsa o leys bin Süleym'dir mesela burada. Evet, şiddetli ihtiyata uğramıştır. Abdullah bin el Fihri ise Ukayli'nin dediği gibi münkerül hadistir. Yani benzer biraz gevşek bir tabirde bulunmuş. İbn-i hadisi Sikaların hadisine benzemiyor. Acayip rivayetlerde bulunmuştur demiştir. Fihri hakkında. Hadisi, skaların hadisine benzemiyor. Acayip rivayetlerde bulunmuştur demiştir. Ebu Zür a ve Dârekutni ise onun zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Ebu Zür a ve Dârekutni de onun zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Bezzar'ın sakınca yok sözüne gelince, adaleti hakkındadır. Yani dindarlığı hakkındadır. Bezzar'ın sakınca yok sözü ise adaleti hakkındadır. Zira hafızlardan değildir sözüyle hıfsındaki gevşekliğe işaret etmiştir. Zira hafızlardan değildir sözüyle hıfsındaki gevşekliğe işaret etmiştir. Nitekim İbn Hacer, Lisanul Mizan'da 3 bölü 384 onun münker rivayetlerinden bahsetmiş. Nitekim İbn Hacer, Lisanul Mizan'da 3 bölü 384 onun münker rivayetlerinden bahsetmiş. Nafi Tıre İbn Ömer yoluyla rivayetine ise uydurma hükmü vermiştir. Bu şiddetli bir zayıflıktır. Bu şiddetli bir zayıflıktır. Bu isnada hakkındaydı. İbnü'l-Kat'tan da İbnü'l-Kat'tan dediğimiz zaman kim Şimdi iki tane var, meşhur Kattan, ikisi de şiddetli, şedid hafızlardan. El-Kattan denilirse Yahya bin Said El-Kattan anlaşılır. İbnul Kattan denilirse daha muakkar olan Muhammed bin Ali El-Kattan, Be'amül-Behem ve'l-İham adlı kitabın sahibi. İşte bu İbnul Kattan, Muhammed bin Ali El-Kattan. Bu haberi Ahkamun Nazar'da, sayfa 163. Leis bin Ebi Süleym sebebiyle zayıf görmüş ve şöyle demiştir. Leis bin Ebi Süleym sebebiyle zayıf görmüş ve şöyle demiştir. Bu rivayette nekaret vardır. Yani metninde münkerlik vardır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biat de musafaha yapmazdı. Ki kadının elinin kınasız olduğu gözüksün. Kâfâ. E, elle yüzün Bunu mu? Yok, bu delil gelmez yani, yani. yani. zayıflığında ihtilaf yok bunun. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biyatta yani burada işte metin e, konusuna da yaklaştığı alimlerin anlaşılıyor. Bu durumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olmayı isteyerek gelen birini, Eline kına yakıncaya kadar engellemesinde de bir münkerlik vardır. Çünkü yani bu nefardır, ne farzdır ne bunun terki haramdır ki bir atılmasında engelleyecek kadar bu durumda. Yani <gülüyor> biraz uzak bir şey şayet biatını alıp da sonra kına yakmasını emretseydi biatını alıp da kına yakmasını sonra emretseydi buna bir ihtimal verilirdi. Şayet biatını alıp da sonra kına yakmasını emretseydi buna bir ihtimal verilirdi. Görüldüğü gibi hadis hem metin hem de isnad olarak münkerdir. Şimdi biz bir tarik hakkında konuştuk. Başlığımız neydi? Tariklerin toplamıyla takviyede metindeki münkerliğin göz ardı edilmesi. Hadisin Ayşe radiyallahu anhadan iki ayrı tarik ve iki ayrı metinle şaydı vardır. Hadisin Ayşe radiyallahu anhadan iki ayrı tarik ve iki ayrı metinle şahidi vardır. Birincisi. İki ayrı, ayrı metin ve şahidi vardır. Birincisi Ebu Davud Nesai ve Beyhaki Ebu Davud Nesai ve Beyhaki Muti bin Meymun tire. Safiye binti isme Aişe Radyalanha Yoluyar rivayet ediyorlar. Ebu Dawud Nesay ve Behaki Muti bin Meimun Tire Safiye binti Ismet Tire Aisha radıyallahu anhayi yolü ile rivayet ediyorlar. Bir kadın perde gerisinden eliyle perde gerisinden eliyle Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem'e bir yazı işaret etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu ve şöyle buyurdu. Bilmiyorum bu bir adam elimi kadın elimi. Kadın elidir dedi. Şöyle buyurdu. Şayet kadın isen tırnaklarının rengini değiştir. Bu isnat çok zayıftır. Yani öncekiyle metinde zaten bir uyuşmazlık var. Bir Bu isnat de, çok zayıftır. Hani Peygamber s.a.v. kadın eli şüpheci olmasına rağmen evini tutuyor. Evet. Zira mutibin meymun münkerül hadistir. Zira mutibin meymun münkerül hadistir. Mahfuz olmayan bazı hadislerde tek kalmıştır. Mahfuz olmayan bazı hadisler dediği zaman metinde münkerlik olan demek ki daha başka rivayetler de var ve tekravisi bu, bu münkerlerin. Mahfuz olmayan bazı hadisler de tek kalmıştır. i̇bn dedi ki onun mahfuz olmayan iki rivayeti vardır. Muti'i bin Meymun'un. Yani iki tane rivayet var, onda da mahfuz değil münker metinler getirmiş. i̇bn Hacer dedi ki birisi kadınların kına yakmaları hakkındaki hadistir. Bu yani. Kastettiği bu hadistir. i̇bn dedi ki onun mahfuz olmayan iki rivayeti vardır. i̇bn Hacer dedi ki birisi kadınların kına yakmaları hakkındaki hadistir. Kastettiği bu hadistir. Safiye binti isme de meçhuletül ayn'dır. Safiye binti isme meçhuletül aynıdır. Ondan sadece muti rivayet etmiştir. Ondan sadece mutir rivayet etmiştir. Bu hadis bu yoldan münkerdir. Bu hadis bu yoldan münkerdir. İkincisi, Ebu Dawud ve Beyhaki, Qubta binti Amr el Mujashiyye, Qubta binti Amr el Mujashiyye. Tire, halası Ümmül Hasan. Tire, ninesi. Tire Aişe radıyallahu anh'a yoluyla rivayet ediyorlar. Gıpta binti Amr el-Mücaşi'ye Tire halası Ümmül Hasan, Tire ninesi Tire Aişe radıyallahu anh'a yoluyla rivayet ediyorlar. Hind binti Utbe dedi ki Ey Allah'ın Nebisi benden biat al. Hint binti utbe dedi ki, Ey ne nebisi benden biat al. Buyurdu ki, Ellerini kınalamadıkça seninle biatlaşmam, Ellerin sanki kurt eli gibi. Hint binti utbe dedi ki, Ey ne nebisi benden biat al. Buyurdu ki, Ellerini kınalamadıkça senden, seninle fiyatlaşman ellerin sanki kurt eli gibi bu isnat da önceki gibi şiddetli zayıftır bu isnat da önceki gibi şiddetli zayıftır gıpta binti amr mesturedir halası ve ninesi ise meçhuledirler gıpta binti amr mesturedir Halas ve ninesi ise mechhole dirler. Bu yüzden İbnül kattan Ahkam'un Nazarda sayfa 160 ki şöyle demiştir. Bu yüzden İbnül kattan Ahkam'un Nazarda sayfa 160 ki şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bu iki hadis çok zayıftırlar. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bu iki hadis çok zayıftırlar. Üçüncü şahit. Şimdiye kadar şahit olacak bir şey çıkmadı. Üçüncü şahit. Bezar keşfü lestar 2993 ve taberani mucemlevsat 1114. Bezar kaçtu becik? 2993 keşfü Lester'daki numara yalnız bu. İbn ve Taberani Mucemü'l Efsat 1114. Abbat bin Kesir er Ramli tire Abbat bin Kesir er Ramli tire Şeyme binti Nebhan tire Azatlıları Müslim bin Abdurrahman yoluyla rivayet ediyorlar. Attad bin Kesir Erramli Şeyme binti Nephan'dan o da Azatlıları Müslim bin Abdirrahman yoluyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i fetih yılında Safa üzerinde kadınlarla biatleşirken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i fetih yılında Safa üzerinde kadınlarla biatleşirken gördüm. Eli erkek eli gibi olan bir kadın ona geldi. Eli erkek eli gibi olan bir kadın ona geldi. Kadın gidip elini sarı veya kırmızı boya ile değiştirmedikçe onunla biatleşmedi. Eli, erkek eli gibi olan bir kadın ona geldi. Kadın gidip elini sarı veya kırmızı boyayla değiştirmedikçe onunla biatleşmedi. Ona üzerinde yüzük bulunan bir adam geldi. Buyurdu ki, Demirden bir yüzük bulunan bir eli Allah temizlemez. Ona üzerinde yüzük bulunan bir adam geldi. Buyurdu ki, yani Allah Resulü buyurdu ki, Demirden bir yüzük bulunan bir eli Allah temizlemez. Heysemi Mecmâuz Zevait'te 5 bölü 154 şöyle dedi. Heysemi Mecmâ'da 5 bölü 154 şöyle dedi. İsnadında Şeyme binti Nebhan vardır, onu tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir. İsnadında Şeyme binti nebhan vardır. Onu tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir. Yani bunu böyle okuyan herhalde hadisi şahit olur zanneder. Bu söz heyseminin şaşırtıcı hallerindendir. Zayıf bir ravi olan Abbat bin Kesir-er-Ramli'yi nereye götürdü? Bu söz, Heysemi'nin şaşırtıcı hallerindendir. Zayıf bir ravi olan Abbad bin Kesir-er-Ramli'yi nereye götürdü? Nesai Abbad'ın zayıf olduğunu söylemiş, Bukhari, pihi Nazar diyerek itham edilmiş olduğuna işaret etmiştir. Yani bu mecmu kitabında bu türden kaçırıldı. Gözden kaçırılabilir. Çok fazla. <gülüyor> Nesai Abbad'ın zayıf olduğunu söylemiş. Bukhari fihi nazar diyerek itham edilmiş olduğuna işaret etmiştir. Ali bin el Cüneyt, metruk demiştir. Abba hakkında yani. Yahya bin Mayn ise cumhura muhalefet ederek sika demiştir. Herhalde Hisemi de onun sika demesine itibarla. Yahya bin Main ise Cumhur'a muhalefet ederek Sika demiştir. Anlaşılan Abbad'ın durumu ona görünmemiştir. Aleykümselamünaleyhisselam. Şeyma binti Nephan ise meçhul edir. Şeyma binti Nephan ise meçhul edir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kına yakmadıkça kadından biat almaması hakkındaki rivayetler münkerdir. Buradaki nekaret açıktır. Şayet bu hadis sahih olsaydı kadınların ellerine kına yakmalarının farz olması gerekirdi. Öyle ki güya kına yakmayan kadınlar İslam'a girmek üzere dahi biat kabul edilmiyor. Bu durum hadisin isnatlarındaki zayıfla bir de metnindeki münkerliği katmaktadır. Bu durum hadisin isnatlarındaki zayıfla bir de metnindeki münkerliği katmaktadır. Maalesef muasırlardan bazısı herhalde kimden bahsettiğimi tahmin ediyorsunuz. Maalesef muasırlardan bazısı bu hadisin metnindeki münkerliğe bakmadan rivayet yollarını bir araya getirerek takviye etmeye kalkışmıştır. 8 Metinlerdeki ziyadelere itibar etmek sizin muhtemel zayıf olan isnatlar ile takviye hatası. Metinlerdeki ziyadelere itibar etmek sizin muhtemel zayıf olan isnatlar ile takviye hatası. Muhtemel bir zafile gelmiş bir hadis. Diğer bir muhtemel zafile gelmiş rivayet ile şahit ve mutabi olabilir. Lakin Muhtemel bir zafile gelmiş bir hadis diğer bir muhtemel zafile gelmiş rivayetle şahit ve mutabi olabilir. Lakin birinci rivayetin metninde gelmiş olan ziyade ikinci metne katılmaz. Lakin birinci rivayetin metninde gelmiş olan ziyade ikinci metne katılmaz. Takviye ancak rivayet yollarındaki müşterek metin üzerinde olur. Takviye ancak rivayet yollarındaki müşterek metin üzerinde olur. Örnek, bu da son örneğimiz. Yani dersin son örneği bu. Tirmizi 2641. Tirmizi no 2641'de Ebu Davud el Hufri tire Es-Sevri Ebu Davud el Hufri tire es tire Abdurrahman bin Ziyad el İfriki tire Abdullah bin Yezid tire Abdullah bin Amr isnadıyla merfu olarak rivayet ediyor. Tirmizi no 2641'de Ebu Davud el Hufri tire, Es-Sevri yani Süfyan es-Sevri tire Abdurrahman bin Ziyad el İfriki tire, Abdullah bin Yezid tire, Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma isnadıyla merfu olarak rivayet ediyor. Ümmetim üzerine İsrailoğullarının başlarına gelen şeyler, tıpkı bir ayakkabının diğer eşine benzediği gibi gelecektir. Ümmetimin üzerine İsrailoğullarının başlarına gelen şeyler, tıpkı bir ayakkabının diğer eşine benzediği gibi gelecektir. Hatta onlardan biri alene, annesiyle zina etmişse ümmetimde de bunu yapan çıkacaktır. Muhakkak ki İsrailoğulları 72 millete bölündüler. Muhakkak ki İsrailoğulları 72 millete bölündüler. Ümmetim de 73 millete bölünecektir. Biri dışında hepsi ateştedir. Ümmetim de 73 millete bölünecektir. Biri dışında hepsi ateştedir. Dediler ki, o hangisidir Eyalan Resulü? Dediler ki o hangisidir ey Allah'ın resulü buyurdu ki ben ve asabımın üzerinde olduğu yolda olanlardır. Ben ve asabımın üzerinde olduğu yolda olanlardır. Bu hadis diğer bir tarik ile Abdurrahman bin Ziyad bin En'am'dan rivayet edilmiştir. Ve onda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hatta onlardan birisi annesiyle zina etmişse ümmetimden de bunu yapan çıkacaktır, kısmı yoktur. Bu hadis diğer bir tarik ile Abdurrahman bin Ziyad bin Enam'dan rivayet edilmiştir ve onda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hatta onlardan bir zannesiyle zina etmişse ümmetimden de bunu yapan çıkacaktır. Kısmı yoktur. Abdurrahman bin Ziyad'da zayıflık vardır. Abdurrahman bin Ziyad'da zayıflık vardır. Lakin bu hadisi destekleyecek birçok şahitleri vardır. Hatta bu mütevatır hadislerdendir son cümle son cümle son cümle tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Sağ sağ. ancak bu ziyadeye kimse mutabihat etmemiştir hadisi destekleyecek birçok şahitleri vardır şu hatta onlardan birisi diye ayırdık ya bu ziyadeye kimse mutabihat etmemiştir bundan dolayı Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın fırkalara ayrılma hakkındaki hadisinde bu ziyadeyi hasen saymak doğru değildir. Yani hadisin aslı sayı fakat bu ziyade bazıları gerçi Abdurrahman bin Ziyad bin Enam'ın hadisini hasen sayıyor da orası şey yani burası takviye edilmiyor bunu bilin. Zira rivayet yollarındaki müşterek kısım hadisin aslıdır bu ziyade değildir. Evet, böylece ikinci aşamada göreceklerimizde de elhamdülillah 40 derste, bu 40. ders bitirmiş olduk. Allah izin verirse bir dahaki derse artık ne zaman başlarız? Rical ilmi üzerinden gideceğiz. Yani ravilerin, hakkında ihtilaf edilen ravilerin sikamı değil mi, zayıf mı, ne olduğuna, ee, örneklerle, tedirlerle üçüncü aşamada bunlar işleyeceğiz inşallah. Raviler. Yani. Raviler üzerine inşallah. Evet. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedene la ilaha illallah tevhidike ve esteğfuruke ve töbuke. Kitab ne zaman basılacak? Basılmayacak bu. Evet, öyle mi? Ankara'da yüzlerce adam cümlemiz. Yardım edin bir şey soracağım. size varsa inşallah. Eee hangi ravidedi? iris hakkında şeyle bir e, hadis hasendir ama İbn Hacer onun e, Nafi İbn Ömer yoluna gelen rivayet uydurmadır diyor. Bak şimdi onun hadis hasendir deyen kim? İbn Hacer Söylenenlere dikkat et. Rivayetlerin hepsini. Reis bin Ebu ee, biraz da aşağıda Bezzar'ın rivayetinde başlattık. İbn-i rivayetleri vardır. i̇bn Mizan'da onun münker rivayetlerinden bahsetmiş. Nafi i̇bn Ömer yoluyla rivatine ise uydurma hükmü vermiştir. Yani buna hasenliyen yok. Sadece şey var, e, mesela Bezzar sakınca yok demiş ya, biz onun bu sözünü de burada şerh etmişiz. O sakınca yok diyor da o adaleti hakkında söylüyor bunu. Adalet sıfatı hakkında söylüyor. Sonra leyse bir hafız diyor. Yani bu da ezberinin iyi olmadığını yani e, zapt konusunda problemli ama adalet bakımından şey yani bu rivayetin kusuru sadece bu olsaydı yani el-fihri olsaydı bu muhtemel bir zayıf olacaktı. Yani takviye ve mutabata uygun olacaktı. Fakat ee, özellikle Nafi ve İbn Ömer yoluyla yaptığı rivayete uydurma hükmünü vermiştir. Diyor bunun sebebi ona yetişmiş olmadığındandır. Bu onun şeyini etkilemez mi? Ben onu soracaktım. Ravi'nin kendisi mi? Değil. Ya e, Ravi normalde adaleti var. Şimdi o rivayete uydurma hükmünü vermesi yani El Fihri zaten Nafi'ye yetişmiş olmaz çok zor yetişmemiştir muhtemelen. Arada uydurmacı bir Ravi vardır. Yani. Bu da onun hem de tedlis yaptığında Gönsletmez Yok Tedlis olması için yetiştiği bir kimseden yani. İşitmediği bir rivayet yapması gerekirdi Hı. Ödev var mı? Kaldı mı ödev? Bir tane oldu hocam Kim kaldı? Fevzi abinin yaptığı bir öde Cerh talimleri yapmışlar. Tamam. Elhamdülillah. Tamam.